Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Hoş geldiniz değerli kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük seferinden dönüşlerinde sefere katılan sahabeler yorgun, bitap, mecalsizdiler. Her ne kadar düşmanla karşılaşmadılarsa da yolun uzunluğu, yazın şiddetli sıcağı, suyun, erzağın yetersiz olması onları çok yıprattı. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüklerinde ilk olarak askerlerine ne dedi biliyor musunuz? Şimdi küçük cihattan büyük cihada döndük. Asabı ı kiram merakla sordular. Ya Resulallah bu büyük cihat nedir? Cevaben buyurdu ki nefis ile cihat etmektir. Küçük cihat bir küffarla yapılan mücadele, muharebe. Büyük cihadsa nefis ile cihad etmek, içimizi, gönlümüzü düzenlemeye çalışmak, terbiye etmek. Ama bu sanıldığı kadar kolay değil. Aksine çok zordur. Ayet-i kerimelerde veya hadis-i şeriflerde insanoğlunun dış düşmanları olduğu gibi iç düşmanının da olduğundan bahsediliyor. Kendini hatalarını görmez, kendini düzeltmeye yeltenmez ve kendi cihadını kaybetmiştir. Nefsi onu yıkmış, o başkasını doğrultmaya, düzeltmeye çalışırken kendisi yamulmuştur da haberi yoktur. Maalesef bunun örneklerini yaşıyoruz. Şu kadar dindar, bu kadar mütedeyyin, şöyle bir insan, böyle bir insan derken hal ve hareketlerinde kibir kokusu alıyoruz. Ve daha önceki o üstün meziyetlerini bu kötülük kapatıyor. Aynen güneşin karartılı bulutlar arasında görünemez hale gelmesi gibidir. Güneş aynı yerde ama o kara bulutlar sebebiyle biz güneşi görmeyiz. Başıboş akan bir su düşünün diyor. Bu suyun faydalı işler için kanalize edilmesine nefis terbiyesi diyebilirsiniz. Yani akar suyla nefse nispet etmişler. Demek ki nefis akmakta olan o su gibi. Bilindiği gibi su berrak ve faydalı olabildiği gibi bazen bulanık ve zararlı da olabiliyor, içinde zehir de olabiliyor. Bütün işimizin, yaptığımız ettiğimiz her şeyin Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şeriflere uygun olması gerekiyor. Bu ölçüde olmayan her türlü hareket eninde sonunda yanlışa doğru gidiyor. Kardeşlerim, biz her kuruşumuzdan, her saniyemizden, her bakışımızdan, attığımız her adımdan hesaba çekileceğiz. Nasıl ki bedenimizde bir hastalık olduğu zaman ne olduğunu merak ediyoruz, soluğu hastahanelerde alıyoruz, tahlil üzerine tahlil yaptırıyoruz. Niçin? Benim neyim var? Bir teşhis ortaya konsun. Bunun için bir doktora başvurmamız emrediliyor değil mi? Dinimiz de bunu emrediyor. İşte manevi hastalıklardan kurtulmak için de yine mücadele etmemiz emrediliyor. Yani benim huyum böyleymiş, karakterim böyleymiş, ben kıskancım, içimde diğer Müslümanlara karşı ne yapayım bir nefret var. Benim canımı çok sıktı o yüzden onun hakkında kötü şeyler besliyorum, suizan yapıyorum veya gıybet ediyorum veya şöyleyim böyleyim. Nasıl ki diğer hastalıklarımız var, bizim maneviyatımızla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi nefis terbiyesi diye bilinebilir. O halde ebedi hayatını kurtarma mücadelesi veren kadın erkek, her nefs taşıyan insanın nefis terbiyesi esastır ve bu bir zorunluluktur. Ahsen-i takvim üzerine yaratılan insan derler yani… Yaratılmışlar arasında en değerli kılınan, gerçekten de öyledir. Şöyle hayvanata, bitki alemine bir bakın. Ne kadar büyük bir fark olduğunu anlarsınız. Neredeyse kainatın her yerinde, ''Ey insanoğlu, ben senin için yaratıldım, senin hizmetine verildim.'' diyen varlıklarla doludur. Ahsen-i takvim, evet, bu şekilde yaratılan insan hem manevi hem de maddidir. Yani iki kısımdan ibaretiz. Maddi kısmımız yani kablolar gibi döşenmiş olan efendim milimetrik hesaplarla işlenmiş damar yapımız, kaslarımız, liflerimiz, kemiğimiz. Bunların hepsi nedir? Maddi kısımlardır. Bir de nefs vardır kardeşlerim. İşte nefse de bazı alimler bir enerji çeşidi diyorlar. Aslı enerji olan nefsin kontrol altına alınması ilk esas. İnsanın ruhani kısmı zaten ebedi olarak var olan metafizik unsurlardan oluşuyor. Bu unsurların başında da birçok eserde mutlaka okumuş olmanız lazım ruh ve kalp vardır. İnsan bu dünyadayken, bu manevi unsurların gücü bütün vücuda yayılmış halde bulunur. İşte insanın ruhani kısmının vücuda karşı durumu bir süvarinin ve atın durumuna benzer. Bir süvari atı kullanan kişi ne kadar iyi bir binici olursa olsun eğer atını iyi terbiye edemediyse ikisi arasında hiçbir uyum olmaz o sola doğru giderken at eğitim almadığı için sağa doğru gidecektir. Yavaş gidecek o onu hızlı anlayacaktır. Demek ki bu hayatın düzgün ve dengeli bir şekilde gidebilmesi için hem ruhum hem de vücudum ve bunun yanındaki nefsi iyi bilip nefsimi terbiye etmem gerekiyor. Çünkü bana zinayı yaptırmak isteyen de, hırsızlığı yaptırmak isteyen de, kardeşimin Öz kardeşim olur, Müslüman kardeşim olur. Kardeşimin namusuna dil uzatacak, el uzatacak, sözleri sarf ettirende, kalp kırdıran da, hırsızlık yaptıran da, hak yediren de o nefis olacak. Yani beni mahvedecek olan da Allah'ın izniyle eğer terbiye edebilmeyi başarabilirsem cennete giriş biletim de yine nefsin terbiyesi ile ilgili olacaktır. Peki şöyle düşünüyor olabiliriz. Bugüne kadar ben bununla ilgili bir çalışma yapmadım. Belki bu beni pek ilgilendirmiyor. Hayır, ilgilendiriyor. Niye biliyor musunuz? Bir peygamber duasıdır şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ya Rabbi, bir an bile gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma. Amin. Bu duaya nasıl amin denmez söyler misiniz? Bunu kim diyor peki? Allahu Teala'nın en sevdiği kulu şüphesiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Kendisinin nefsiyle bizim nefsimiz bir mi haşa? Kendisi manevi olarak iki ameliyat geçirdi en az. Şeytanın nispeti olan, o kalpteki diyelim pıhtı diyelim bir madde veya manen bilinen bir şey alındı. Siyerlerde sizinle paylaştık. Ayrıca bir peygamber ismet sıfatı var. Günah işlemiyorlar. Akıllarına bile gelmiyor. Böyle olmasına rağmen nefsimle baş başa bırakma diye dua eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ne buyuruyor? Hakiki mücahit kimdir diye sormuş bir gün hakiki yiğit, hakiki güreşçi, diğer rivayetlerde geçiyor. Hepsinin cevabı aynı. O kişi ki nefsi emmaresiyle savaşan ve onu yenebilen insandır. E ben yenebilecek miyim acaba? Sen mücadele et de en azından o yolda ol. Şeytan bizi böyle de kandırıyor olabilir. Mesela namaz kılmayan insanlarda bu çok olur. Ben namaza başlamak istiyorum ama... Hep aklımda şu soru işareti var, e ben şu zamana kadar kılmadım, acaba şimdiki kıldıklarım kabul edilir mi? Veya ben şu duayı ezbere bilmiyorum, Arapça olarak çok fazla bir tecrübeye sahip değilim, hiç kılmamak daha iyi değil mi diye şeytanın ona verdiği evhamlar olur. Halbuki vermemiz gereken cevap çok basittir, hiçbir şey yapmıyor olmaktansa yarım olarak da bir şey yapmak evladır. Tabii ki daha doğru nasıl okuyabilirim, nasıl ezberleyebilirim değil mi? Bu konuda çalışmalar yaparız. Ama bir insan düşünün 6 saat sonra Azrail aleyhisselamla bir randevusu var. Biliyorsunuz tek ve son randevudur o. o. randevu 6 saat sonra. Bilse ki 6 saat sonra ölecek. Ne yapar? Bir düşünelim. Hemen abdestimi alır, evvela vaktin namazını kılmaya çalışırım. Sonra da öyle temiz, öyle halis niyetli olarak namaz kılarım ki Bir namaz neleri değiştirebiliyor? İşte o son namazımız, şunu bilmiyordum, şöyle değildi deyip de hiç kılmamak mı daha iyidir? Yoksa bir dakikaya ben o eksikliklerimi inşallah tamamlarım ama Rabbimin huzurunda secdeye varmam gerekiyor demek daha iyidir. Evet. Bizde de nefsimizle mücadelede hiç mücadele etmemektense, ben bunu yapamam demektense adım atmalı, yapmaya çalışmalıyız. Kardeşlerim, Müslümanım diyen her insanın bunu ilk görevi bilmesi gerekiyor. Kim olursak olalım. Maide suresinin 105 ve En'am suresinin 48. ayetinde buyruluyor mealen, Ey iman edenler! Siz kendi nefislerinizi ıslah etmeye bakın. Siz doğru yolu buldukça yoldan sapanların size zararı olmaz. Kim inanır, nefsini ıslah ederse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Demek ki nefsimizle uğraşmak, nefsin istediklerine, Zaman zaman boykot etmekte bu ayetlerde belirtildiği gibi Allahu Teala'nın bir emri. Peki her şey nefis terbiyesine giriyor mu? Aslında birçok şey giriyor. Çünkü nefis her zaman yetinmeyen bir karaktere sahiptir. Yeni bir araba alırsınız. Elhamdülillah şükürler olsun dersiniz diyelim. Yetinmezsiniz belli bir zamandan sonra. Hiç arabası olmayan insanlar aklınıza gelmez. Evlendiniz, kocanız, hanımınız var, bir yuvanız var, bir çatınız var hamdolsun. Küçük şeyler size batmaya başlar. Oturma odası niye şöyleydi? Kocam bana niye böyle baktı? Karım niye böyle bir yemek yaptı? Küçücük şeyler o şeytanın en önemli arkadaşı olan nefisle beraber dev gibi gösterilir. Halbuki her gün hayatı zindan olan ne insanlar vardır? Hiç evlenememiş insanlar, hiç evi olmamış insanlar vardır ama doymayız. İşte nefsin örneklerinden bir tanesi. Doymaz. Peki ne yapmam lazım? Nefsim doymuyor. Nefsim şeytanla beraber oluyor. Bana tembellik veriyor. Kötü meclislere gidiyorum. Allah korusun alkol kullanıyorum. Allah korusun işte zina ediyorum, kumar oynuyorum, gıybet ediyorum. Bu tür şeylerden sorguya çekileceğimi biliyorum. Peki ben bunlardan nasıl uzak durabilirim? En azından mücadele edebilirim. Ne gibi? Bir kalem var. Bu kalenin içerisinde düşman tam sana saldırdı saldıracak 10 kişisin. Karşıda bin kişi var. Diyeceksin ki tamam nasıl olsa bizi öldürecekler. Bir mücadele etmek var. Bir de teslim olmak var. İkisi de yapılabilir. İkisi de yasal. Ama mücadele etmenin tadı, lezzeti seni şehitliğe götürebilir. Mesele bu. Peki, nefis terbiyesi için ne yapmam lazım? Uğraşmamız lazım. Birinci uğraşımız, birinci madde unutmayın, ibadet etmek. Nefis terbiyesinin olmazsa olmazı. Farz ibadetler, yani Allahu Teala'nın kesinlikle emrettiği, Kur'an-ı Kerim'de zaten belli olanlar, farz ibadetleri yerine getireceğiz. Eğer kaza borçlarımız varsa onları eda etmeye başlayacağız. Namaz kılıyoruz ama şu zamandan beri kılıyoruz hesaplayıp kaç sene namaz borcum var. Bu sadece namaz değil, oruçta da aynı şekilde. Birinci madde unutmayın, ibadet etmek. Hele hele gençler, şehvetten kurtulmak için izlememesi gereken şeyleri izliyorsanız, eğer kendinizi bir tehlike içerisinde hissediyorsanız, Zinaya kayıyorsa ayaklarınız Allah korusun, o nefis terbiyesinde bu birinci maddeyi şöyle değerlendirin. Siz de en azından bakın Ramazan-ı Şerif geliyor. Tabi bu programı ne zaman dinliyorsanız, pazartesi, perşembe mesela, sünnet olan o oruçlara devam edebilirsiniz. Neden? Bunu neye dayanarak söylüyor? Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik, gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur. Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de, şimdi oraya geldi, oruç tutsun. Çünkü oruç, kuvvetli bir şehvet kırıcıdır. Gençler özellikle namazlarına, kaza namazlarına odaklanıp oruç tutabilirler bu birinci maddedir. Bekarların dışında, evli olan veya yaşını almış insanlarda bu birinci maddeye dikkat etmeliyiz. İkincisi, düşüneceğiz. Artık bundan sonrasını düşüneceğiz. Tefekkür deniyor buna. Nereden geldim, nereye gidiyorum? Hayat o kadar hızlı ki bunları düşünemeden ölüp gitmek var. Kardeşler, Allahu Teala her yerin hakimi, her şeyi yaratan, yaşatan, var eden Celle Celaluhu. Allah'ın yarattığı şeyleri biraz daha farklı bir gözle düşünmeye, görmeye çalışacağız. Bugüne kadar belki aklımıza gelmeyen yararlı, faydalı şeyleri. Bir bulutun nasıl vücuda geldiği, yağmurun nasıl yağdığı, denizlerdeki canlılar, ormanlardaki canlılar, parmak izleriniz, her insanın gözünün yani retinasının farklı olması mucizeleri gibi gibi gibi, bütün bunlar bizi sıkmasın. Bunlar tefekkürlüktür. Ama hayatı o kadar hızlı yaşıyoruz ki bunlara çok fazla zaman ayırmıyoruz. Hatamız bu. O yüzden ikinci maddemiz nefis terbiyesinde tefekkür etmek, düşünmek. Ben neredeyim şu anda, ne yapıyorum? Benim durumum nasıl, nereye doğru gidiyorum? Şu an ben cennetlik iş işleyenlerden miyim yoksa Allah korusun diğerlerinden miyim? Hazreti Ömer radiyallahu anh, şöyle anlatıyor. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Kendinizi en büyük buluşma için hazırlayın. Kıyamet gününde hesap ancak dünyada kendini sorgulayanlar için kolay olur buyuruyor. Hepimiz korkuyor muyuz? Evet. Kıyamet bizim için, bir Müslüman için son nokta mı? Evet. Neden? Hangi yere gideceğim o zaman belli olacak. İşte o kıyamet günü delinen zamanda... Hesabımızı vermek için bu dünyada kendimizi sorgulamak oldukça yararlı olur. Üçüncü maddeye geçtik. Kiminle oturup kalktığımıza dikkat etmeliyiz. İnsan oturup kalktığı insanların hayatından çok çabuk etkileniyor. Bunu biliyoruz, kendimizden biliyoruz. Milleti nasıl bilirsin, kendin gibi bilirim der. Gerçekten öyledir. Üzüm üzüme baka baka kararır. Eğer günah işleyenler fazlaysa arkadaş çevrende, akraba çevrende, sen de o işlerle meşgul olursun büyük ihtimal. Eğer tam tersi düşünceli, hareketli, hayırlı, salih insanlarla beraber olursan, öyle veya böyle Allah'ın izniyle günün birinde sen de faydalı işlerle meşgul olursun. Çünkü özeniyorsun. Rabbimiz Celle Celaluhu, Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ve doğru olanlarla beraber olun buyuruyor. Ve çoğu zaman okuduğumda, aklıma geldiğinde beni heyecanlandıran bir hadis-i şerif, Tirmizi'de geçiyor. Yine aynı anlamda. Kişi yakın dostunun dini üzeredir. Allah Allah. Kişi, Yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın. Çok dikkat etmeliyiz işte buna. Bu üçüncü madde. Kiminle beraberim? En yakın dostunuz kim? Hemen düşünelim. En yakınınız sizin. Derdinizi açtığınız, mutluluğunuzu paylaştığınız kişi kim? Kime benziyor? Fiziksel manadan bahsetmiyorum. Yani hayırlı insanlardan mı? Mesela Allah korusun. Bir Allah dostunun dediği gibi oğlum diyor, salihlerle beraber ol. Eğer ilim sahibiysen, ilmin onlara ne olur? Faydalı olur. İlim sahibi değilsen, onlardan belki bir şeyler öğrenirsin. Allah'ı hatırlamayanlarla beraber olma. İlim ehli de olsan, ilmin onlara zaten bir fayda vermez. İlim ehli değilsen, daha çok zarara girersin. Eğer Allah onlara gazap ederse, sen de arada helak olursun. İyilerle beraberken Allah onlara rahmet ederse, sen layık olmasan bile Allah'ın izniyle o rahmetten istifade edebilirsin o yüzden. Diyor ki, gördüğünüzde, duyduğunuzda sana Allah'ı hatırlatan, konuşması, ilmini arttıran, ilmi, ahireti düşünmene, vay be cennet var, cehennem var, kabir var, ölüm var mesela… Diyen insanlarla beraber ol denmiş. Dördüncü madde vaktimiz yok. Alimlerin kitaplarını okumak. Nefis terbiyesinde tabi ehli sünnet alimlerinin Allah hepsinden razı olsun. Çok değerli eserleri var. Onların belki video sohbetleri var. Ses kayıtları var. Bunlardan da ders alınabilir kardeşlerim. Mesela ben bir şeyler okumak istiyorum, ne okuyayım derseniz hemen söyleyelim. İlk önce bir ilmihal eserini okuyun derim. Yani ne farzdır, ne değildir, namaz nasıl kılınır, gusül abdesti nasıl alınır? Bunlar çok kolay ezberlenen mevzulardır. Bir ilmihal, büyük İslam ilmihali mesela o alınır. Onun ardından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatının aktarıldığı bir siyer okunur. Peygamberlerin hayatı kısa kısa özet şeklinde. Sonra mutlaka tefsirli Kur'an-ı Kerim okunur ki hem ayetleri öğrenmek hem de o ayet neden inmiş, ne anlatılıyor, hangi dönemde anlatılıyor bunları öğrenmek için tefsirli Kur'an-ı Kerim okuyalım denir. Nefis terbiyesinde bir başka madde zikirle meşgul olmaktır. Bu Bugün modern bilim denilen psikolojide de geçer. Yani takıntıların çoğunun geçmesinin sebebi insanın o an başka bir şeye odaklanmasıdır. Kendimize bazı zikirleri görev ediniyoruz. Buna virt edinmek diyorlar. Ve Allah'a yakın olmak için bu çok çok önemli. Ama bunu sadece rahatlamak bir efendim ritüel bugünün tabiriyle, veya bir rahatlama olsun diye yapmıyoruz. Allahu Teala'yı anıyoruz. Mesela La ilahe illallah diyoruz. La ilahe illallah derken en azından bir kere aklımıza getiriyoruz. Allah'tan başka bir, işte ilah yoktur, birdir diyerek bunları yapıyoruz. Ve kalbimiz ne kadar bu zikirlere alışırsa, dilimiz ne kadar alışırsa o kadar fayda görüyoruz kardeşim. Zaten ne diyor bir eserde? Dili kalbe indirdim. Bunu yapıyorsak eğer, maşallah, berakallah. Yani dilimiz zikrediyor, kalbimiz film ne zaman başlıyor oradaysa. Dilimiz zikrediyor, kalbimiz ona bunun dedikodusunu yapıyorsa o an büyük sıkıntı. Ve nefis terbiyesindeki son iki madde. Boş işlerden uzak duralım. Kimlerle arkadaşlık ettiğimize dikkat edelim demiştik. Aslında aynı madde. Sadece farkı daha genel bu. Boş bir hayat mı yaşıyoruz yoksa? Bu sorunun cevabı hepimize ait. Ömrünün nerede tükettin? Gençliğini nerede geçirdin? Malını nerede kazandın? Nereye harcadın? İlminle ne amel ettin? Çünkü bunlar kıyamette bize sorulacak ve her insana sorulacak dört soru. Ömrün? Gençliğin, malın ve öğrendiklerine ne yaptın? O yüzden hemen şöyle bir kritiğini çıkaralım. Genelde nelerle uğraşıyorum? Bu uğraştıklarım nereye daha yakın şimdilik? Ben ahirete bilemem. Şimdilik yaptığım şeyler meşkalem, e, cehenneme mi yakın? Cennete mi yakın? Bunu değerlendireceğiz. Ve son olarak öf gelenmeyeceğiz. Çünkü nefsin Öyle silahları var ki insan öfkelendiği zaman kendini kontrol edebilmesi çok zor. Hatta bugün de bunu birçok yerde duymuşsuzdur, değil mi? Öfke kontrol mesela. O onu öldürdü. Bu küçücük bir trafikteki sinyal verme sebebiyle o onu öldürdü. Öyle şeyler yaşıyoruz ki küçücük şeyler incir çekirdeğini doldurmayacak hacimde ama dev gibi görüyoruz. Nefsin terbiyesindeki en önemli ve en zor mevzu, Allah dostları diyor, öfke. Bak, öfke şeytandan, şeytan ateşten yaratılmış, ateş su ile söndürülüyor değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Ebu Davud'da geçen hadisi şerifinde öfkelendiğinde abdest al diyor. Biz de ne yapıyoruz mesela? Değil mi? Bir kaza oldu. İki kişi kavga ediyor. Hadi bir elini yüzünü yıka bir kendine gel Ama abdest alınması gerektiği 14 asır öncesinde söylenmiş. Kardeşlerim az yemenin ne kadar önemli olduğu eserlerde yazıyor. Az uyumanın ve az konuşmanın da nefis terbiyesinde çok önemli olduğu aktarılmış. Gerçekten öyle. İnsan ne kadar uyursa o kadar kafası yerinde olmadan kalkıyor. Doğru. Ve ne kadar çok konuşursak konuştuklarımızın maalesef belli bir kısmı gıybet ve boş şeyler oluyor. Ve yine az yememiz gerekiyor ki ne kadar çok yemek yersek o kadar enerjimiz yükseliyor, şehvet yükseliyor ve konuşmaya cesaret bulabiliyoruz. Nefis terbiyesinin zor olduğunu ama kadınıyla erkeğiyle hepimizin görevi olduğunu Bugünkü programımızda dilimiz döndüğünce hatırlamaya çalıştık. Zaten bu aktarılanları sizler daha iyi biliyorsunuz. Mevzu bunları hatırlamak ve küçücük de olsa hayatımızın bundan sonraki bölümünde bazı değişikliklere yön verebilmektir. Diğer programlarda olduğu gibi bu programımıza da mesaj yollayarak siz de evet... Ben şu şu konularda söz veriyorum kendime. inşallah bu dinlediklerimi fiiliyata dökeceğim. Bunları uygulayacağım dersiniz. Allahu Teala nefsini yenebilen ve dünyada ölmeden önce ölmeyi bilmiş, bunu başarmış ve kendisinin razı olduğu şekilde yaşayıp ölenlerden cümlemize eylesin, insi ve cinni şeytanların şerrinden, o nefsimizden gelecek şeytanın hilelerinden, fısıltılarından, evhamlardan, kadın ve erkeklerden gelecek nazar, büyü ve kötü hadiselerden, deprem, yangın, sel ve ağır hastalıklardan cümlemizi muhafaza buyursun. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed.